Elif Lam İşte bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. E kanalin nas ajaban en ila racul minhum en anadir en nas terahum qadama sidqin uyar müminlere rablerinin üstün sadakaat makamı vereceğini müjdele diye içlerinden bir insana vahyetmemiz insanların çok mutuhafına gitti onun için mükafirler, besbelli ki bu sihirbazın teki dediler. İn Rabbekumullahu, Ledi, Çalaca, Semaat ve, Arda, Fi Sıtte, Ayiim, Then, Mestwa, Ala, Gerşi, Yudabır, <gülüyor> Alâm, Ma, Min, Şefiğ, Il, Min, Bagdi,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 ve gayet acı bir azap vardır. هوَّ <Sessizlik> جعَ الشمسَض وَ القمرور وَقهُ مَ نَزل للت عددد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 İşte bunların irtikab ettikleri şirk ve isyan sebebiyle varacakları yer cehennemdir. İnna ladin amanu wa amin al-salihat yehdim min tahtihum al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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمْ مَسَّهْ كَذَٰلِكَ زُيِّينَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا İnsan bir sıkıntıya maruz kalınca, gerek yan yatarken, gerek otururken veya ayaktayken bize yalvarıp yakarır.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 Mücrimler iflah olmazlar. Ve yabdu'nu min dulillahi, ma la yadddhum, wa la yatghum. Ve yuqulun hā ulā ishfa'ulā 'idallāh. Qul a tulabbu'ulallāh bimala yaglamu fil la fil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 حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاء هارح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا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 eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, mutlaka şükreden kullarından olacağız, derler. Verma al jahm ıda hum ibgoun bi gair al Ya ay yuh nas inna ala dunya.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 أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَا هَا حَصِيدًا كَأَلْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِهِ قَوْمٍ Bu fani dünya hayatı bilir misiniz neye benzer? Tıpkı şuna benzer. Gökten yağmur indiririz.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 والذين كسبوا السيئات جزاؤ سيئة بمثلها وترهقهم دلة ما لهم من الله من عاصر كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما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 İşte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ لَقُولُ لِلَّذ۪ينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُونَ Ş Gün gelir onların hepsini bir araya toplayıp, sonra Allah'a şirk koşanlara siz de taptığınız şeriklerinizde yerlerinize deriz. Artık onları putlarından tamamen ayırmışızdır. Şerikleri,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 أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهِ فَقُلْ De ki, kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran, kimdir kulaklarınızı ve gözlerinizi yaratan,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 قُلِ اللّٰهُ يَهْد۪ي De ki, o şeriklerinizden hakikate götürecek var mı? De ki, Gerçeğe ancak Allah hidayet eder. Şimdi söyleyin bakalım, gerçeğe ulaştıran mı tabi onun layıktır? Yoksa elinden tutulup doğru yola götürülmedikçe kendisi yol bulamayan mı? Ne oluyor size? Nasıl böyle yanlış hükmediyorsunuz?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 e fe ente Onların arasında sana bakanlar da var. Fakat gözleri görmeyenlere sen nasıl doğru yolu gösterebilirsin? Hele basiretleri de yoksa. İnallah Allah la zılimun lase şey'en ve lakinnen nes anfusuhum zılimun Allah insanlara asla zulmetmez lakin insanlar kendi kendilerine zulmederler. Ve yevme yahşuruhum ke en lam yalbathu illa sa'atan min en-nahari ya'arifun beynehum. Kad hasira allazina kazzabu bi liqaa'i Allahi ve ma kanu Kıyamet günü, Allah, hepsini bir araya toplayacak. Dünyada, gündüzün ancak bir saati kadar yaşamış gibi gelecek kendilerine. O şekilde ki, sadece birbirlerini görünce tanıyacakları kadar yaşadıklarını sanacaklar. Allah'a kavuşmayı yalan sayıp da, doğru yolu tutmamış olanlar, en büyük kayba uğramışlardır.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 Ve yekûlûne meta hâzâ'l Onlar eğer dediğiniz doğru ise peki bu vaadin ne zaman gerçekleşeceğini söyleyin derler Kulle emliku li nefsi zarron ve lâ nefa'a illâ mâ şâ'a Allah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 Her ümmetin belirlenmiş bir ömür süresi vardır. Artık o vadeleri gelince, onu ne bir saat ileri, ne de bir saat geri alabilirler. قُلْ اَرَأَيْتُمْ De ki, ne dersiniz? Şayet onun azabı size, hayat yatarken gelmiş, gündüzün Mücrimlerin bunlardan birini çarçabuk istemelerine ne sebep var ki? Etumma iş işten geçtikten sonra mı iman edeceksiniz?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 Evet, Rabbime yemin ederim ki, o elbette gerçektir ve siz bundan yakayı kurtaramazsınız. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهْتِ وَأَسَرُّنَّ دَامَةَ لَمَّا يَرَأَهُ الْعَذَابِ وَقُضْيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 وما تكونوا في شأنه وما تتلوا منه من قبائل ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهدا إذ فِي فيه. وَمَا يَعْزُبُ رَبِّكَ مِنْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرًا وَلَا, وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Herhangi bir işte bulunsan, onun hakkında,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 O her şeyi hakkıyla ile işitir ve bilir. Ala, innallahi man ve men fi alaheh, ve man fi alaheh ve man fi alaheh, ve man ve man fi alaheh,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 ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ لَطُبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ نُخْتَنْ <تصفيق> سَنْرَ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 ve suçlu bir halk oldular. Fe lem ma ja'ahumul hakku min indina kalu inna hada lisihrun mubin. Kala Musa atekuluna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 Büyücüler gelince Musa onlara ortaya atacağınız ne varsa atın. Hünerinizi gösterin dedi. Felemma alqa, قال موسى ما جئت به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.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 Tanan amana Musa illa durriyatum min qawmihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinuhum wa inna fir'auna la'alim fil ard wa Hasılı başlangıçta Musa'ya kendi kavminden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 Evlerinizi namazgah yapın namazı hakkıyla ifa edin ve ey Musa müminleri müjdele diye vahyetti. ettik. Ve <gülüyor> kâle Musa Rabbena inneke ateyte fir'avne ve melâhu zîneten ve emwelen fil hayâti dunya Rabbena an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 قَالَ قَدْ اُج۪يبَتْ دَعْوَةُكُمَا فَاسْتَق۪يمَا Allah buyurdu ki, dualarınız kabul edildi. Dürüst olmaya devam edin, müstakim olun ve sakın hakikati bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِي الْعَـوْنِ وَجُنُودُهُ بَغْيَاءَ وَعَدْوَاءَ حَتَّى إِذَا خَالَ أَمِنْتَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ به بنو إسرائيل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 Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun. فاليوم <Sessizlik>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 وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَخْتَلَفُوا جَاءَهُمُ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Biz İsrailoğullarını güzel bir yerde yerleştirdik. Onlara helal, hoş rızıklar verdik.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 اِنَّ الَّذ۪ينَ حَقَّةَ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, her türlü mucize de önlerine gelse, gayet acı azabı görmedikçe iman etmezler. فلولا كانت قرية آمنت فلفعاها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين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 سوء قلتم في الذين الله الذي insanlar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 وَاَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ve yüzünü, özünü, Allah'ı bir tanıyarak dine ver. Ve sakın müşriklerden olma. وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ Sakın Allah'tan başka sana fayda veya zarar veremeyecek olan kutlara yalvarma. Şayet böyle yaparsan o takdirde kesinlikle zalimlerden olursun diye talimat verdi.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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ De ki, Ey insanlar!